196 numaralı konu Cerir bin Abdullah'ın İslam üzerine biat etmesi. Evet, Cerir bin Abdullah Mu'ir bin Şube'nin vefatında minbere çıkarak bir hutbe okudu ve şunları söyledi: "Size tek ve ortaksız olan Allah'ın takvasını, vakar ve ağırbaşlılığı tavsiye ediyorum. Çünkü ben Hazreti Peygambere şu ellerimle İslam üzerine biat ettim. Orada Hazreti Peygambere her Müslümana nasihat edeceğime dair söz verdim. Kabe'nin Rabbine ent içerim ki ben hepsine nasihat edeceğim ve sizin için Allah'tan af talebinde bulunuyorum, bunları söyledikten sonra Minber'den indi.